''Allah bir farz, bir evlat edinmek isteseydi, elbet yaratacağından kimi dilerse seçerdi. O bundan münessehtir, yücedir. O öyle Allah'tır ki eşi benzeri yoktur, birdir. Her şeye hakimdir. Gökleri ve yeri hakkın ikamesine sebep olarak yarattı. O geceyi gündüzün üstüne bürüyüp örtüyor.'' Gündüzü de gecenin üstüne getirip sarıyor. Güneş ayı musahkar kıldı. Her biri muayyen bir vakt için seyru cereyan etmektedir. Gözünü aç, o emrinde mutlak galiptir. Dostlarını çok yarlıkayıcıdır. Sizi bir kişiden yarattı o. Sonra ondan da eşini meydana getirdi. Sizin için davarlardan sekiz çift indirdi.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 kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin faideniz için bundan hoşnut olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını çekmez. Nihayet hepinizin dönüp gidişi ancak Rabbinizedir. Artık neler yapmakta idiniz, O size haber verir. Çünkü O göğüslerin içinde olan her gizliği bile aklıyla bilendir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman O Rabbine bütün varlığı ile ona dönerek yalvarır. Sonra ona kendinden bir nimet verdiği vakit ise evvelce ona yalvardığını unutur. Allah'a onun yolundan saptırmak için eşler katmaya başlar. Habibim Peki küfrünle biraz eğlene dur. Çünkü sen muhakkak ateş yaranındansın. Yoksa o ahiret azabından korkarak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 ''Büyük günün azabından korkarım.'' De ki, ''Ben dinimde kendine ihlas edici olarak ancak Allah'a ibadet ederim. Artık siz de onu bırakıp dilediğinize kapın.'' Deki ki, ''Hakika kusuranı düşenler, kıyamet günü kendilerini de mensuplarını da kusurana uğratanlardır. Dikkat et ki bu apaçık kusuranın ta kendisidir.''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 onlar söze dikkatle kulak verirler de O'nun en güzeline uyarlar. İşte bunlar Allah'ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. İşte bunlar temiz akıl sahipleri olanların ta kendileridir. Kendisine azap hükmü hak olmuş kimseyi bu yüzden ateşte bulunan kişiyi artık sen mi kurtaracaksın Habibim? Fakat Rablerinden korkanlar yok mu? Onlar için üzerlerinde başka başka konaklar bina edilmiş. Altlarında da ırmaklar akan yüksek cennet menzilleri vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah sözünden caymaz. Allah'ın yukarıdan bir su yağmur indirip de onu yerde menbaalara soktuğunu, sonra onun da türlü renklerde ekinler, nebatlar yetiştirip çıkardığını bil aharet.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 Kalbini mühürlediği işi gibi midir? Artık kalpler Allah'ın zikrinden bomboş ve kas katı kalmış olanların vay haline. Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah kelamının en güzelini, ayetleri birbiriyle ahenkidar katmerli tıklım büklüm,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 onlara rüsvaylığı tattırdı. Ahiret azabı ise elbet daha büyüktür. Eğer bunu bilselerdi, and olsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için nasihat kabul etsinler diye her misalden örnekler gösterdik. Onu her türlü tenakus ve ihtilaftan azade dosdoğru Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ta ki bu Köfürden sakınsınlar. Kendisinde birbirine sertlik ve geçimsizlik gösteren birçok ortakların hakkı bulunan bir adamla, bir köle ile, yalnız bir kişinin adamı, kölesi olan diğer birini Allah müşrikle muvahhid hakkında bir misal olarak irad etmiştir. Bu ikisinin hali bir olur mu? Bütün hamd Allah'a mahsustur. Fakat Onların çoğu bilmezler. Muhakkak sen de öleceksin Habibim. Onlar da elbet ölecekler. Sonra ey insanlar şüphesiz siz de Rabbinizin huzurunda muhakemeye durulacaksınız. iken Allah'a karşı yalan söyleyenden, sıdkı hakikatı o kendisine gelir gelmez tekzibedenden edenden daha zalim kimdir? Kafirler için cehennemde bir karargah mı yoktur? Sıtkı hakikati getirene ve onu tasdik edenlere, müminlere gelince işte onlar takvaya erenlerin ta kendileridir. Rableri nezdinde dileyecekleri şeyler onlarındır. İşte bu iyi hareket edenlerin mükafatıdır. Çünkü Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü amel ve hareketleri bile örtecek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 emrinde mutlak bir galip değil midir? And olsun onlara, o gökleri, o yeri kim yarattı diye sorarsan muhakkak, Allah diyecekler. Peki, o halde bana haber verin. Allah bana herhangi bir zarar dilerse, sizin Allah'ı bırakıp da tattıklarınız O'nun bu zararını giderebilici midirler? Ya Allah bana bir rahmet dilerse onlar, onun bu rahmetini tutabilecimdirler de ki bana Allah yeter. Güvenip dayanacaklar da ancak ona güvenip dayanırlar. Peki ey kavim siz bulunduğunuz hal ve minval üzere çalışın. Şüphesiz ben çalışanım binanaley yakında bileceksiniz ki Kendisine rüsvay edici bir azap gelecek olan kimmiş? Üzerine daimi bir azap çatıp konacak bulunan kimmiş? Şüphesiz ki biz o kitabı insanların faydası için, hakkın ikamesine bir sebep olarak indirdik sana. Artık kim doğru yolu ihtiyar ederse bu, kendi lehinedir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sen Habibim,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 Kendilerine şefaatçılar mı edindiler? De ki, hiçbir şeye güç getiremezler ve akıl erdiremezler olsalarda mı? Buna rağmen mi şefaat edecekler? De ki, bütün şefaat hakkı Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü tasarrufu O'nundur. Nihayet hepiniz ancak O'na döndürülüp götürüleceksiniz. Allah bir olarak anıldığı zaman,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 Allah yanında işlediğim taksirlerden dolayı vay hasre ve nedametime, hakikat, hakikat ben onun diniyle, kitabıyla eğlenenler dendim diyeceği, yahut hakikaten Allah bana hidayet verseydi, herhalde şirkten, günahlardan, sakınanlardan olurdun diyeceği, yahut azabı görürken, ''Benim için dünyaya bir dönüş daha olsaydı da iyi hareket edenlerden, müminlerden bulunsaydın'' diyeceği gündür. Allah tarafından onlara şöyle duyurulur. ''Hayır, sana bunca ayetlerim gelmişti de, sen onları yalan saymış, kibirlenmeye katmış, kafirlerden olmuştun. Allah'a karşı yalan söyleyenlerin kıyamet günü yüzleri, Göreceksin ki kap karadır. Kibir taslayanlar için cehennemde bir karargah mı yok? Allah şirkten sakınanları umduklarına, nailiyetlerine sebep olan iyi amel ve hareketleri ile selamete erdirir. Onlara cismen hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar kalben mahzun da olmazlar. Allah hem her şeyi yaratandır, hem her şeyin üstünde nigahban o. Göklerin ve yerin anahtarları o'nundur. Allah'ın ayetlerine küfredenler yok mu? İşte onlar kusurana uğrayanların ha kendileridir. De ki hal böyle iken siz ey cahiller bana Allah'tan başkasına mı tapmamı emrediyorsunuz? Andolsun ki Habibim sana da, senden evvelki peygamberlere de şu vahy olunmuştur. Eğer bil farz, Allah'a ortak tanırsan, celalim hakkı için bütün amel ve hareketlerin boşa gider ve muhakkak usurana düşenlerden olursun. Hayır, işte onun için ancak Allah'a kulluk et, şükredenlerden ol. Müşrikler Allah'ı hak ve layık olduğu vecih ile takdir etmediler. Halbuki kıyamet günü küreyi arz toptan ancak O'nun kabzasıdır. Gökler de O'nun sağ eliyle toplanıp dürülmüşlerdir, dürüleceklerdir. O, müşriklerin kendisine katmakta oldukları ortaklardan münezzehtir, çok yücedir. Birinci sura üfürülmüş, üfürülecek. Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde kim varsa, yerde kim varsa düşüp ölmüştür, ölecektir. Sonra ona bir daha üfürülmüştür, üfürülecektir o anda. Görürsün ki ölüler dirilip ayakta bakınız duruyorlar. Haşir yeri Rabbinin nuruyla ziyalandı. Kitap konuldu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Allah'ın kulları arasında onlar asla haksızlığa uğratılmayarak hak ve adaletle hükmolundu. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. O küfredenler ayrı ayrı zümreler halinde cehenneme sürüldü. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açıldı. Cehennem'in bekçileri onlara şöyle dedi size, içinizden Rabbinizin ayetlerini karşınızda okuyacak, sizi bugününüze kavuşmakla tehdit edecek peygamberler gelmedi mi? Onlar evet geldi dediler. Aka azap kelimesi biz kafirlerin üzerine hak oldu, denildi İçinizde ebedi olduğunuz halde girin cehennemin kapılarından. Kibir taslayanların karargahı ne kötü. Rablerinden korkanlar ise iğzaz ve ikram ile fevç fevç cennete sevk edildi. Nihayet oraya varıp kapıları açılınca cennetin bekçileri şöyle dediler. Selam ve selamet size. Tertemiz geldiniz artık. Ebedi kalmak üzere girin buraya dediler. Bize cennet vadinde sadık olan, bizi cennetten neresini dilersek konmak üzere bu yere mirasçı yapan Allah'a hamd olsun. İyi amel ve harekette bulunanların mükafatı ne güzel. Melekleri görürsün ki, Rablerine hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmışlardır. Aralarında hak ve adaletle hükm olundu. Ve ahli cennet tarafından alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun denildi.